Hatırlatmak adına hariciden sanat 2016 yılının Nisan ayından beri pazartesileri Türkiye saatiyle 16.30'da Açık Radyo'da yayınlanıyor 95 FM'de ya da açıkradio.com.tr web sitesinde canlı olarak dinleniyor. E, neredeyse iki yıldır Açık Radyo'nun Tophane'deki stüdyosunda kayıt almak pandemi koşulları nedeniyle benim için mümkün olmasa da Dünya'nın dört bir yanından Türkiye'yi ilgilendiren e, güncel sanat haberleri, kültür haberleri sizinle paylaşıyorum. Genelde bunları ya çevrim içi kayıtlarla ya da yerinde Söyleşilerle ya da izlenimlerle size getiriyorum. Bütün bunlar akabinde bir podcast formatında hem Açık Radyo'nun hariçten sanat kayıt arşivi, Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinde podcast olarak dinlenebiliyor. Hem de iTunes, Spotify gibi farklı mecralarda da bir bellek oluşturuyor. Programları öncesinde kendi Instagram hesabından, Twitter, LinkedIn, Facebook hesaplarımdan sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Açık Radyo'nun sosyal medyası da bunu sonuna kadar destekliyor. Dolayısıyla onlara da teşekkür ederim. Aynı zamanda Açık Radyo'nun bütün teknik ekibine ve program kadrosuna da Buradan teşekkürler. Son bir teşekkürler de yılın bu ilk programlarından biri olduğu için özellikle vurgulamak isterim ki program destekçilerine ve Açık Radyo ailesinin tüm destekçilerine buradan sonsuz teşekkürler. Bu haftaki programa geçmek isterim. Son birkaç programdır kayıt arşivinden şöyle ben de hatırlamaya çalıştım. Türkiye'nin farklı kentlerine odaklanmıştım. Zira hariçten sanat programı sadece Türkiye dışından değil... Biraz merkez olarak görebileceğimiz İstanbul'un yani Açık Radyo'nun FM bandından yayın yapmakta olduğu alanın da haricinde kalan. Belki kolay kolay gidip görme fırsatı bulmadığımız sergiler, sanat yayınları, araştırma projeleri, sanat platformları, kitaplar üzerine size Bilgi, izlenim, eleştiri, söyleşi getirmek. E, İstanbul'dan ibaret değil, Türkiye'nin sanat ortamı şüphesiz tam tersi. Pek çok farklı kentte, bölgede son derece heyecan verici ve derinlikli proje mekanları, sanat inisiyatifleri, biennaller, yayınlar, sergiler ortaya çıkıyor. Onları da hep gündeme getirmeye, oralara da gitmeye, gittiğim yerlerde birebir yerinde görerek size izlenimler getirmeye ya da oralarda söyleşiler yapmaya çalışıyorum. Son dönemde bu alandaki programları hatırlatmak istiyorum geçen hafta. Türkiye'nin dört bir yanındaki bazı sanat inisiyatiflerinden şöyle bir seçki size ulaştırmıştım. Farklı kentlerden de bahsetmiştim. Mersin gibi, Diyarbakır gibi, Eskişehir gibi. Ama özellikle İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve bütün İzmir'deki kültür sanat alanındaki aktörleri, projeleri, inisiyatifleri bir araya getirmeye, kendi bünyesinde toplamaya, haritalandırmaya çalışan İzmir.art adlı dijital kültür sanat platformuna odaklanmıştım. Ondan önceki hafta Bursa'nın güncel sanat ve fotoğraf alanındaki geçmiş aktivitelerini, oradaki geçmiş oluşumları sizinle paylaşıp Bursa'nın bu alandaki tarihçisini, özellikle son 20 yıldır olan biteni size hatırlatmaya çalıştıktan sonra yeni açılan Bursa Sanayi Mahallesi'ndeki İmalat Hane, Adlı yeni proje mekanından ve sanatçı Nuri Kuzucan'ın konseptini oluşturarak diğer sanatçıları davet etti. Açık Mekan 3 adlı hali hazırda devam eden sergiden size haberler getirmişti. Ee, yine geçtiğimiz haftalarda Antakya'ya birebir ben de gitme fırsatı bulduğum için Antakya'daki geçmiş Antakya Biyeneli girişimi A77 gibi sanatçı inisiyatiflerinden ve Antakya'da hali hazırdaki müzeler ve müze otelden size bahsetmiştim. Sinop, Sinop Bienali 8. edisyonunu tamamen çevrim içi düzenleyen, 16 yılı aşkın süredir hayatımızda olan Sinop'ta düzenlenmek olan Sinopale'den size bilgi getirmek amacıyla Sinopale ekibinden Yiğit Bahadır Kaya ile söyleşi yapmıştım. Yine İzmir'den getirdiğim bir başka söyleşi yakın dönemde bu sergi kapandı ama farklı mekanlarda farklı inisiyatiflerle düzenlenen içindeki özlem yalnızca geçmişe değil biliyorum ve tepenin sonundan sonra sergilerini Esra Okyay ve Özgür Klinç Aslan'la söyleşerek size ulaştırmıştım. E, bir süredir e, farklı kentlere, Türkiye'nin farklı bölgelerine odaklanan program ara ara tabii ki yurt dışından da size haberler getirerek devam etti. Bugünkü programım ise size önümüzdeki dönemde yurt dışında sergileri açılan çeşitli sanatçılarla söyleşiler getirmeye başlamadan önce bu yıl yani 2022'de yurt dışında Türkiye'de Türkiye'den sanatçıları ya da Türkiye'den sanatseverleri ilgilendiren ne gibi sergiler, BNN'ler, büyük projeler var biraz onlardan size seçkiler getirmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de bunlardan en azından bazılarındaki sanatçılarla, küratörlerle söyleşiler yapmak ya da kendim gidip birebir yerinde görüp size oradan izlenimlerimi getirmek, haber yapmak niyetindeyim. 2022 yılı çok hareketli geçeceği benziyor. Eğer pandemi koşulları ya da beklenmedik başka gelişmeler sekte uğratmazsa son birkaç yıldır ertelenen ya da zaten 2022 için planlanan her şeyin bu yıla yoğunlaştığını söyleyebilirim. Özellikle de ilkbahar, yaz dönemine yoğunlaşmış durumda projeler. Biraz bunlardan size şöyle bir Ufuk turu bir seçki yapmak istiyorum. İki tane önemli şey var. Oradan başlayalım. İlki Venedik Biyeneli. Venedik Biyeneli'nin geçtiğimiz yıl yapılması gerekiyordu. Ama Venedik Biyeneli uzun yıllardır bir yıl Venedik Güncel Sanat Biyeneli diğer yıl Mimarlık Biyeneli olarak dönüşümlü devam ediyor. Pandemi döneminde Mimarlık Biyeneli yapılamayıp ertelendiği için ki hatırlatmak adına daha önce programda gündeme getirmiştim, ee, geçtiğimiz yıl yapılabildi. Böylece bir yıl ertelenmiş oldu. Kasım ayına kadar süren Venedik Mimarlık Bienali'nde de Türkiye Pavyonu şüphesiz vardı. Hamt Ümertekin'in uluslararası sergide bir projesi vardı. Refik Anadolu'nun ve Pınar Yoldaş'ın e, uluslararası sergiye davet edilip yaptıkları yeni projeler vardı. Dolayısıyla Venedik Mimarlık Bienali Oldukça hareketli geçirilmişti Ustad, Vakfı ile ilgili onların orada yaptıkları projeyle ilgili de size haber getirmiştim. Sanat Biyeneli ise ilk kez iyice bahar aylarına çekildi. Eskiden Mayıs-Haziran ayında olmasına alıştığımız Venedik Biyeneli ertelendiği için bu kez biraz erkene çekildi ve Nisan ayında düzenlenmesi planlanıyor. Bir aksilik olmazsa bunu şimdiden sizinle paylaşabiliriz. E, Çeçili Alemani küratörlüğünü yapıyor. Bu çok önceden duyurulmuştu. Biennale ertelenmeden önce yapılmış e, bir duyuruydu. Keza Türkiye pavyonunda da yani e, hemen Arsenale'deki, Arsenale'nin içindeki, sonundaki Salet Darmid'deki Türkiye pavyonunda ise Füsun Onur'un sergisinin ve yeni bir kitabının Hazırlıkları çok uzun süredir devam ediyordu. Geçtiğimiz yıl sanki Venedik Biyeneli açılacakmışçasına hazırlıklar sürüyordu. Ama Venedik Biyeneli'nin açılış günleri 20 Nisan civarı profesyonel ön izleme, basın toplantılarıyla başlayacak. Resmi tarihleri ise 23 Nisan 27 Kasım 2022. Venedik Biyeneli'nin uluslararası sergisinde de Türkiye'den sanatçılar olacak. Henüz isimler açıklanmamış olmakla beraber kadın sanatçılara yoğunlaşan tıpkı Türkiye Pavnodor üstün olurun olduğu gibi uluslararası sergide de kadın sanatçılara yoğunlaşan Türkiye'den e, sanatçılarında kadın olduğunu şimdiden buradan en azından çıtlatmış olalım. Çok yakında Hemen 2 Şubat'ta Venedik Biyeneli'nin internetten de takip edilebilecek bir basın toplantısı olacak. Buradan La Biennale adresinde girdiğiniz zaman bununla ilgili bilgi alabileceğinizi hemen duyurmuş olayım. Bir diğer yine ertelenmiş Biyenel yine çok yakında bilgisi çıkacak. Lyon Biyeneli. Lyon'da da bir yıl dans bir yıl güncel sanat bieneli aynı vakıf tarafından düzenleniyor. Tıpkı Venedik bieneli gibi. Tıpkı İstanbul'da bir yıl tasarım bieneli, bir yıl güncel sanat bieneli olması gibi. Dolayısıyla çok uzun zamandır belliydi ki geçtiğimiz yıl yapılması gereken Lyon bieneli pandeminin daha ilk dönemlerinde 2020'de bu yıla ertelenmişti ve çok da Değerli iki küratörle daha doğrusu bir küratör ikilisiyle çalışıyorlar. E, Saha derneğinde de danışman olarak yakın çalışma fırsatı bulduğum geçtiğimiz dönemlerde Arter'de örneğin düzenledikleri sergilerden de aşina olduğumuz. Yani Türkiye'ye çok aşina Türkiye'de sergi yapmış araştırmalar yapmış iki isim Sam Bardoy ve Til Ferath. Lyon Biennale'nin küratörlüğünü yapıyorlar. Eminim ki Türkiye'deki sanat çevreleriyle bu yakınlıkları Lyon de Türkiye'den sanatçı davet etmeleriyle sonuçlanacak. Ben bu programı size ulaştırdığım günlerde yani 24 Ocak akşamüstü itibariyle sanatçı listesini açıklamayı planlıyorlar. Buradan şimdiden duyurmuş olayım sosyal medyada ya da dijital ortamlarda bağlantıda olabilir e, siniz. Tarihleri Lyon Bienniali'nin hemen her zaman İstanbul Bienniali'ne denk gelir hemen hemen. Bu yılda Eylül 2022'den Ocak 2023'e kadar 16. edisyonunun ve 30. yılının kutlanması e, planlanıyor. E, İstanbul Bienniali de ertelendiği için bu yıl yine Lyon Bienniali ile İstanbul Bienniali aynı zamanlara geliyor. Bunu da şimdiden paylaşmış olalım. Hemen kısacık İstanbul Biyeneli'nin tarihlerine de geçen Eylül'de planlanıyordu aslında İstanbul Biyeneli. Bu yıl Eylül ayı ortasına ertelendi. 17 Eylül resmi tarihi 17 Eylül itibariyle başlayacak ve 20 Kasım'a kadar devam Edecek. İstanbul Bienniali'ni sık sık gündeme başka vesilelerle getireceğim için burada tabii ki onun detaylarına girme ihtiyacı hissetmiyorum ama Lyon Bienniali önemli. Buradan belki yine Venedik Bienniali'ne konuyu geri bağlayacak olursam Sembardil ve Tilferat'ın Venedik Bienniali'ndeki Fransız pavyonunun da küratörlüğünü yapacaklarını yapmakta olduklarını söyleyebilirim. Yani Nisan ayında Venedik Bienali'ndeki Fransız pavyonunda akabinde Eylül ayında da Fransa'daki Lyon Bienali'nde onların küratöryel çalışmaları karşımıza çıkacak. Aynı zamanda son dönemde sadece Berlin'deki Gropius Ba e, kültür merkezindeki küratörlük çalışmalara değil, aynı zamanda Hamburger Bahnhof'un, yani Berlin çok önemli bir sanat mekanında direktörlüğüne geçtiklerini, böyle sadece Fransa'da değil, Berlin ve zaten aktif oldukları, Almanya'nın başka kentlerinde de başka projelerle karşımıza çıkacaklarını buradan şimdiden hatırlayıp onları kutlamış olayım. E, Berlin dedim, Berlin'de tabii ki çok fazla şey hayata geçecek. Çok hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ama Berlin-Bienneli var. Erteleme ihtiyacı duymadılar. Birkaç ay sadece erteleyerek bir önceki Berlin-Bienneli'ni yaptılar. Dolayısıyla pandemide de bir edisyon, 2020'de de bir edisyon hayata geçmiş oldu yaz aylarında yine. Bir sonraki ise 11 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Kaderatiya, Küratörlüğünde gerçekleşiyor. Kader güncel sanata meraklı çevreler çok iyi tanır. E, Cezayir asıllı uzun yıllar Paris'te yaşayıp çalışan bir kavramsal sanatçı Kader Atia. E, ben de ne mutlu İstanbul Modern'de modernlik üzerine bir e, sergide işlerini gösterme fırsatı bulmuştum. Türkiye den de işlerini takip eden isimler var. Paris'te La Colonie adlı önemli bir merkezde açmıştı bir inisiyatif de açmıştı. Pandemi itibariyle o şu anda daha göçebe bir şekil aldı. Kaderatiye çalışmalarını yoğun bir şekilde Berlin'de de sürdürmeye başlarken Berlin Bienali'ne küratör olarak davet edildi. Çok son derece heyecan verici bir bienal, alternatif bir bienal Berlin'de bizi bekliyor. Almanya'nın başka kentleri de çok hareketli. Şimdiden buradan mesela duyurmuş olayım biliyorum ki Berlin'e çok da uzak olmayan yine Almanya'nın doğusundaki Kun de Berlin Bienniali ile hemen hemen aynı dönemde yine Haziran ile Eylül ayının sonuna kadar Fatma Bucağ'ın sola bir sergisi ve kitabı çıkacak. Mesela bu önemli bir e, gelişme. E, Almanya'da Esa asıl hiç ertelenmemiş olan ama zaten 5 yılda bir düzenlendiği için bu yıla denk gelen ve yine Haziran ayında başlayan Haziran ortasında ön izleme günleri yaptıktan sonra resmi tarihleri 18 Haziran'la 25 Eylül arası devam edecek Dokumenta var. Dokumenta 15 var. Dokumenta 15'in küratörlüğünü de bir sanatçı kolektifine bu kez Jakarta'dan Endonezya'dan 9. İstanbul Bienniali'ne de katılmış oldukları için Türkiye'yi de iyi bilen Ruan Grupa adlı bir sanatçı kolektifi küratörlüğünü üstlenerek organize ediyor. Türkiye'den de Pınar Öğrenci davet edilmiş. Yeni üretimine uzun süredir çalışmakta bu isimde anons edildiği için rahatlıkla buradan sizinle paylaşabiliyorum. Dolayısıyla Haziran ayı Almanya'ya gidip birkaç kentte birden olan biteni takip etmek için çok e, önemli bir döneme denk geliyor. Bununla da kalmıyor. Manifesta yani Avrupa göçebe bir yenili. Geçmişte de çeşitli vesilelerle gidip yerinde görüp sizinle paylaşma fırsatı da bulunmuştum. Önceki edisyonları Marsilya'da pandemi döneminde biraz maalesef. Çok ses getiremeden kapandı. Palermo'da, Sicilya'da, Zürich'te, İtalya'nın kuzeyinde hatta bir kez Kıbrıs'ta yapılma çalışması olmuştu. 2006 yılında ama son anda iptal olmuştu ve krizli bir dönemde. Dolayısıyla Avrupa sayılabilecek coğrafyanın farklı farklı kentlerini her seferinde kendine merkez edinen Amsterdam'daki bir vakıf tarafından gittiği kentin yerel yönetimleri ve sanat aktörleriyle, işbirleriyle düzenlenen bir proje. Bu kez Pristina'da, Kosova'da düzenleniyor. Resmi tarihleri 22 Temmuz-30 Ekim arasında ve önce bir takım projeleri geçtiğimiz yaz, benim de size Haristan Sanat Programı'nda haber getirdiğim üzere Prizren, Peya ve Pristina kentlerinde düzenlenen Otostrada Biennale ile işbirliğiyle yapmışlardı Pristina'da birkaç proje birden öncü olarak manifestaya referans vererek hayata geçmişti. Ama asıl manifestayı bu yaz 22 Temmuz itibariyle Pristina'da beklediğimizi şimdiden size duyurmuş olayım. Bakalım Türkiye'den katılım olacak mı neler yapılacak bunu şimdiden meraklı bekliyoruz ee, önümüzdeki dönemde Havana'da bir Bienal devam ediyor Küba'da çok uzak bir coğrafya gibi görünmekle birlikte Amerika coğrafyası için çok değerli dünya çapında da her zaman ses getiren takip edilen bir Bienal'dir Havana Bienali 25 Mart'tan 30 Nisan'a kadar yeni bir etabı devam ediyor bu yaz yine Rika'da bir Bienal var. Türkiye'de çok yaşamış, çalışmış bir isim. Türkiye'ye, Doğu Avrupa'ya, Balkanlara çok hakim bir isim. 4. İstanbul Bienalinde küratörlüğünü yapan Röne Block küratörlüğünü üstleniyor. Riga Bienalinin Türkiye'den de çok sayıda sanatçı var ve bu sanatçılar duyuruldu. Nevin Aladağ, Halil Altındere, Meriç Algün, İsveç'te yaşayan bir sanatçı Mehtap Baydu, Ayşe Erkmen, Sarkis, Nasan Tur gibi isimler var. Bunların bir kısmı Türkiye'de yaşayıp çalışan bir kısmı yurt dışından yaşayan Türkiye kökenli isimler diyelim. E, yoğun bir e, Türkiye'den sanatçıların yeni projeleri ya da sanat tarihinde şimdiden kendine yere edinmiş e, çalışmaları Riga Bienalinde izleyiciyle buluşacak. 15 Temmuz 2 Ekim olarak tarihleri anons edilmiş durumda bu Bienniali'nin. E, Toronto BNL'i ne kadar çok BNL var diyeceksiniz. Hakikaten de öyle dünyada şu anda ölçeği birbirinden farklı. Hepsi e, tam olarak bir BNL e, kalitesine, ölçeğine sahip olmasa da BNL olarak adlandırılan pek çok oluşum var. Ben size yine özellikle ön planda olanlar, e, içeriksel olarak e, nitelikli olanlardan seçkiler yapmak istiyorum. Toronto BNL'i 26 Mart 5 Haziran. İlk edisyonu değil ama yakın dönemlerde başlayan bir BNL. Daha önce Hera Büyüktaşçı'nın bu BNL'e katıldığını örneğin hatırlıyoruz. Bu yıl 26 Mart 5 Haziran olarak tarihleri duyurdular ve Türkiye'den Kanada'da da çalışmalarını yoğun olarak devam ettirmekte olan Derya Akay'ın Toronto BNL'e davet edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla radar altında tutmaya değer bir BNL olduğunu şimdiden söyleyebilirim. E bu yıl bir de Charger Biennale'nin olması gerekirdi, beklenirdi. O da her zaman takip edilen, bizim coğrafyamıza da yakın olduğu için, üstelik uluslararası nitelikli sergiler yaptığı için önemli. Ben Şarja Biennale'nin son edisyonuna pandemiden önce gitmiştim. 2019 e, yılında gerçekleşmişti. Pardon, 2020 yılında gerçekleşmişti. E, fakat ondan beri e, Şarja Biennale'nin, da başka ufak tefek etkinlikler ya da Abu Dabi de Dubai'de sanat fuarları gerçekleşti de bildiğimiz ölçekte o şarja yeneli hayata geçemedi. Ok VM ve Zanzibar anısına hatta bir bienal yapacaklarından da bahsetmiştim. Şimdilik tarihi onun bu yıl değil, Şubat 2023 olarak görünüyor. Ama bakalım e, önümüzdeki gelişmeler neler gösterecek. Başka uluslararası nitelikle ne gibi e, projeler vara bakacak olursak, Türkiye'de neler vara da biraz bakacak olursak, e, Sinopale'den bahsettim, bu Haziran ayına kadar, daha önce program yaptığım için tekrar gündeme getirmiyorum, bu Haziran ayına kadar e, her çarşamba özellikle çevrimiçi programlarla şimdiye kadarki 7 edisyonu, Retrospektif olarak ele almaya çalışan bir yaklaşımları var. Umuyorlar ki Haziran ayında Sinop'ta da Sinop ye dair yerinde buluşmalar gerçekleşebilsin. Bunlar olurken Mardin-Bienneli birkaç kez ertelenmek durumunda kaldı. 2018'de son edisyonu gerçekleşmişti. Neredeyse 4 yıl aradan sonra pandemi nedeniyle Tarihlerine 19 Mayıs, 19 Haziran olarak bir aya konsantre olmuş bir biçimde Mayıs ortasına, Haziran ortasına kadar diyelim duyurdu. Ee, Hindistan kökenli bir sanatçı küratörlüğünü yapıyor. uluslararası nitelikli bir bir olmakla birlikte Türkiye'den de yoğun bir katılım ve Mardin'e gitme vesilesi elbette e, umuyoruz. E, bütün bunlar olurken başka en azından Türkiye'den sanatçıların katıldığı uluslararası projeler neler var diye soracak olursanız, başka biyenerler ya da neler var diye soracak olursanız, daha önce sizinle e, röportaj da yaparak e, gündeme getirmiştim. Köken Ergunu ağırlamıştım sanatçı. E, Jakarta Biyeneri ve Katmandu Trieneri'ne odaklanmıştık. Dolayısıyla o program elbette dinlenebilir ama özellikle Katmandu Trieneri'ne yani Nepal'de ilk edisyonu yapılacak bu büyük ölçekli sergiyi size tekrar hatırlatmak istiyorum. İstanbul'da da külatöryel rezidans yaptığı ve projeler yürüttüğü için yine iyi bildiğimiz bir dostumuz, bir isim Kozbin Kostinas külatörlüğünü yapıyor. 11 Şubat, 11 Mart tarihleri arasında hemen birkaç hafta içinde başlayacak. Ve Köken Ergün'ün burada saha desteğiyle ürettiği yeni bir projesi hayata geçecek köken bu projeyi Nepal'deki Katmandu'daki yerel sanatçılar aktörler ve müzisyenler oluşturdu ve bir harita Aslında çalışması yaptı başka hangi coğrafyalarda ne gibi sergiler var diye soracak olursanız İsrail'de Haifa müzesinde Volkan Kızıl 10 Şubat'tan 11 Haziran'a kadar sürecek bir sergisi var. Kobi Menmeyr küratörlüğünde bir de kitap hazırlığı var. Bunu buradan e, duyurmak mümkün. Belki önümüzdeki dönemde Volkan'ı da programda tekrar konuk ederim. Fahrettin Örelli'nin da Seyül'de. Güney Kore'de bir sergisi var. 16 Şubat'tan 27 Mart'a kadar devam edecek. Solo sergisi üstelik. Fahrettin Örenli'nin Güney Kore'de geçmişte de sergileri ve projeleri olmuştu. İyi bildiği bir coğrafya, eminim telikli bir proje hayata geçecektir. Sena Başözün Yunanistan'da spacete bir sergisi ve performansı var. 5 Mart itibariyle açılması planlanıyor. Ve önümüzdeki BNL'lerden birinin de son olarak yine uzak sayılabilecek bir coğrafyada Avustralya'da karşımıza çıkacağını buradan hatırlatmış olayım. Resmi tarihleri 12 Mart 13 Haziran 23. edisyonu düzenleniyor Sydney BNL'nin dünyanın önde gelen BNL'lerinden biri ve Türkiye'den Hera Büyüktaşçıyan yeni bir çalışmasıyla bu BNL'e katılıyor Pascal Dantos, Anna Davis, Hannah Donnelly, Talia Lins, Jose Roca'nın artistik direktörlüğünde bu büyük ölçekli BNL için, Sydney 23. 23.sü .'si için uzun süredir çalışıyorlar. 12 Mart'ı beklemek gerekecek açılışını görebilmek için. Evet. Bu haftalık benden bu kadar. Ben programcınız Çeleng, özellikle 2022 boyunca bizi bekleyen büyük ölçekli Bienal gibi sergilerden sizlere haber getirmeye çalıştım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hariçten sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.